Saadet insanların saadeti olan büyük ve derin hikmetler içeriyor bu sözler. Yani yoga yapanların yahut karate kung fu yapanların musabakaya başlamadan önce hiç anlamadıkları şeyleri söyleyen, söyledikleri o sözler gibi bir sözler değil bunlar. Burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam iki önemli hususa değiniyor. Bu iki husus bu hutbe-i öne çıkıyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın okumuş olduğu üç ayet-i kerimede de takvaya işaret var. Ya eyyuhennâsut takul rabbekumul lezî min nefsim vâhide Sizleri tek bir nefisten yaratan Rabbinizden korkun. Takvalı olun, sakının. Yine ya eyyuhennâsut takul Allah ve kûlû kavlen sedîdâ Ey iman edenler takvalı olun, قولو <gülü> قولا <kavlen sedide> dost doğru sözler söyleyin. Yani sözünüz doğru olsun. Yine ya eyellezine amanut takullah hakku tuqatihi ve la illa ve muslimun. Ey iman edenler Allah'tan sakının ve ancak Müslümanlar olarak ölün. Yani Nebi Aleyhisselatü vesselam ashabına günde defaatle farklı münasebetlerde hutbeyi Hace okuyor. Bu girizgahı yapıyor. Ve sürekli insanlara takvalı olmayı öğütlüyor. Takvanın da tarifini yaparken ne demiştik? İnsanın haramlarla, allah Teala'nın sevmediği, hoşnut olmadığı ve akabinde ateşle cezalandıracağı şeylerle insanın ne yapması? Kendi arasına vikaye. Ne demek vikaye? Engel. Set. Duvar örmesi. Takvanın manası budur. Sonra Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu, bu girişin son bölümünde insanları saadete erdirecek, cennete götürecek din anlayışının özünü öğretiyor. Diyor ki sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabıdır. Yani bugün kardeş kardeşe bile, baba oğula bile Eş hanımına bile ne yapabiliyor? Yalan söyleyebiliyor. Ama allah Teala'nın kelamı, allah Teala'nın sözü öyle bir kelam ki aslak. Ne demek aslak? En doğrusu. Onda ne olmaz? Yalan olmaz. Ve insanları mutlu edecek şeyler vardır. Ve hayral hediy hediyuh -hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki Allah Resulü aleyhisselatü <gülüyor> vesselam. Yolların tutulacak cennete götürecek yolların en hayırlısı da kimin yoludur? Hedyü Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoldur diyor. Yani bu ikisine tutunun. Sizi saadete götürecek, cennete götürecek, Allah'ın rızasına nail edecek kurtuluş burada. Sonra ümmeti şu husustan sakındırıyor. İşlerin diyor en çirkini en kötüsü din adına sonradan çıkarılan şeylerdir. Din adına yapılacak, dine yamanmaya çalışacak, dine sokulmaya çalışacak şeyler. Bunların her biri bidattir ve her bidatte dalalettir, sapıklıktır ve her sapıklıkta ateştedir diyor Aleyhisselatü Vesselam. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam kendinden önce yaşanmış olan ümmetlerin tecrübesini bildiği Allah'ın indirdiği dine sonradan nelerin sokuşturulduğu ve o dinlerin nasıl tahrif edildiği Nebi Aleyhisselatü Vesselam tarafından bilindiği için ümmetini sürekli teyakkuz halinde tutuyor. Sakın ha, ne yapmayın siz de onların düştüğü yola düşerek onların girdiği bu yola girerek dininizi ne yapmayın? Bozmayın. Ama Nebi Aleyhisselatü Vesselam sanki ashabına her gün böyle söylememiş gibi Bugün insanlar e ne zararı var ki Allah için yapıyoruz, kötü bir şey yapmıyoruz gibi bahanelerle Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın döneminde olmayan şeyleri bile bile bugün din adına yapmaya çalışıp Allah'a yakınlaşacaklarını zannediyorlar. Ne zararı var ki, kötü işte yapmıyoruz ki gibi sebepler, sudan bahanelerle Allah'ın dinini sanki Allah'ın Resulüne öğretirmişcesine Eksik kalan noktaları tamamlarmışçasına ne yapıyorlar? Dinlerini hevalarına, arzularına, tutkularına, duygularına göre yaşamaya çalışıyorlar. Bir o taraftan çekiyorlar, bir bu taraftan çekiyorlar. Yeter ki ne uysun? Yaşadıkları o dine, o modele uysun. Şimdi Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmış olduğu hutbe-i bizim de burada okuduğumuz hutbeyi hacinin içerdiği manalardan birkaçı bunlar. Defaatle tekrarladığımız ve arkadaşlarımızdan birçoğunun da artık kulak alışınası olarak ezberlediği sözlerin manaları bunlar. Konumuza dönersek bildiğiniz üzere İmamu Nevevi rahimehullah'ın Riyadu Salihin adlı hadis derlemesi <gülüyor> kitabını okuyoruz. Bu hadis kitabında İmam-ı Nebevi'nin topladığı, bir araya getirdiği hadisleri şerh etmeye, anlamaya çalışıyoruz. Bab başlıklarına, konu başlıklarına ayrılmış bir kitap. Bizim bu haftaki konumuz Bab-ı İkram-ı Ehli Beyti sallallahu aleyhi ve sellem ve beyan-ı fadlihim Nebi aleyhissalatü vesselamın ev halkına Ehli beyt. ne demek Ehli beyt? Ev halkı, ailesi, akrabaları, ehli beytine ikram, yani onlara saygıda bulunma, onların kadrini, kıymetini, değerini bilme, faziletlerini bilme bahsi. allah Teala, tabi Nebi Aleyhisselatü Vesselam insanlar içinde seçilmiş en hayırlı peygamber, en hayırlı kişi. Ve ashabını da İbn Mesud'dan gelen rivayette öyle ya. Yeryüzündeki insanlar arasından seçtiği en iyi insanlar olarak ne yapmış Aleyhisselatü vesselam? Belirlemiş. Hikmeti gereği akrabalarından bazıları ona iman etmiş, bazıları da inkar edip kafir olmuş, kabul etmemişler. Biliyorlar. O güne kadar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bir yalanını görmemişler. Biliyorlar o güne kadar yaptığı bir kusur, ayıp, şahit olmamışlar. Hatta daha önceki derslerde Ebu Süfyan gittiği zaman Herak'la, ne diyordu Herak'la? O neye davet ediyor, neye çağırıyor, nedir anlattığı dediğinde ne diyor Ebu Sufyan? Anh? Yalnızca Allah'a ibadet etmeye, ona ortak koşmamaya, değil mi? Hep güzel şeyler. Anne babaya itaate, akrabalık bağlarını korumaya, ama heva, heves, bazı şeyler, ne yapmış, ne bir Aleyhisselatü Vesselam'ın akrabaları olmasına olmalarına rağmen iman etmeye engel olmuşlar. Tabu bu sebeple onlar artık Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ehl-i sayılmıyor çünkü iman etmediler. Böyle ki amcası olsa, veleki ne bir Aleyhisselatü Vesselam'ın annesi babası olsa bile, çünkü Aleyhisselatü Vesselam'ın annesi babası da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen rivayetlerde biliyoruz bir adam, bir zat geliyor, babasını soruyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onun babasının ateşte olduğunu haber veriyor. Adam üzülüyor. Diyor ki, benim babam da ateşte. Yine bir rivayette, Sahih Müslim'de Allahu Teala'dan anneme istiğfar, bağışlanma yapmak için izin istedim. Ama diyor, Allah bana izin vermedi. Hatta Molla Ali'ül Kari'nin Hanefi alimlerden bir Kitabı var, eseri var. İmam Ebu Hanife'nin peygamberin anne babası hakkındaki itikadi görüşü diye. Yani Ehl-i sünnetli acımat buna iman ediyor. Nuh Aleyhisselam yıllarca davette bulunmuş. Ama çocuğu iman etmiyor. Hatta oğlunu çağırdığında oluyor ki ben ne yapacağım? Dağa kaçacağım, dağa sığınacağım. Nuh Aleyhisselam oğlunun iman etmesini, kurtulmasını istediğinde allah Teala ne diyor Nuh Aleyhisselam'a? O senin ehlin, ailen değil. Gerçekten öyle. Bazen bakıyorsun ki, aynı kanı paylaşmış olmana rağmen o adamla, anne aynı babanın çocuğu olmuş olmana rağmen, aynı dedenin torunu olmuş olmana rağmen, aranda dağlar kadar uçurum olduğunu hissediyorsun o kişiyle. Öbür taraftan hiçbir akrabalığının olmadığı, hatta bölgesel olarak da aranızda binlerce kilometre uzaklık mesafeler olduğu, olduğunu bildiğin, farklı kültürlere, farklı örf ve adetlere, farklı alışkanlara sahip olduğunu bildiğin kişi, sana kardeşinden, sana aynı dedenin torunu olan, akrabandan daha yakın olduğunu hissediyorsun. Bakıyorsun, Diyorsun, Allah, Allah ya. Ben bu adamı hayatımda ilk defa görüyorum ama aynı değerlere sahibiz. Tevhid diyor. Allah'a ibadet diyor. İbadeti teşvik ediyor. Allah'a olan kulluğunun bilincinde boynunu bükmüş. Allah'ın huzuruna çıkıyor. Secde ediyor. Allah'ın çağrısına, davetine icabet ediyor. Bu adama daha da bir yakınlık hissediyorsun. Yeni görmüşsün adamı. Sarılsın geliyor. Kucaklayasın geliyor. Ama öbürsüyle kediyle fareyi yan yana koyduğun zaman nasıl mıknatısın kutuplarını ters getirdiğin zaman nasıl iterler birbirini öyle bir his, hissiyata kapılıyorsun. İşte Peygamber aleyhissalatü vesselamın ehl-i beytine iman etmek, şey onlara ikram etmek, onların değerini bilmek de allah Teala'nın, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bizden istediği bir özellik. İmani bir haslet. Diyor ki Allah Teala Ahzab suresinde innema yuridullah li yuzhiba ankum urrijs ehlel beyt. Allah Teala ey ehli beyt sizde sizin hakkınızdaki kusurları ayıpları ne yapmak istiyor? Temizlemek istiyor. Bu la tahhirukum Sizi aklayıp paklamak istiyor. Tabii bu ayetin başındaki ayetlerde bu ayet 30. ayet, 33. ayet, 32. ayette diyor ki Allah Teala Peygamberin hanımlarına sesleniyor. Ya Nisa en Nabi, ey Peygamberin hanımları, lestunne ke ahadin minen Nisa, sizler diğer kadınlar gibi değilsiniz. Sizin özelliğiniz var. Bir Peygamber eş olmuşsunuz. İki, sizler müminlerin anasısınız. Allah Teala müminlerin annesi olarak ne yapmış size? Özel bir hüküm vermiş. Yani Düşünebiliyorsunuz. Şeref'e bakın. Allah Teala'nın kitabında Anılıyorsunuz, zikrediliyorsunuz ve sizinle ilgili Allah sizi anıyor, sizi zikrediyor, sizi kastediyor. Yani sizinle ilgili konuşuyor. Ne diyor? Ennebiyu evla bil mu'minine min enfusihim. Nebi peygamber müminlere kendi nefislerinden daha yakındır, daha evladır. Ve peygamberin hanımı onların anneleridir. Saygı duyacaklar. Sanki annenmiş gibi aynı hükümlere sahip evlenemez, kötü söz konuşamazsın. İşte Allah da diyor ki sizler diğer kadınlar gibi değilsiniz. Fala eni takayne fi marad. Şayet Allah'tan sakınıyorsanız, takvalıysanız, konuşurken evirip çevirerek kıvırtarak. Sözü yumşatarak konuşmayın diyor allah Teala Peygamber Efendimiz. Olur da kalbinde hastalık olan ne haber? Size meyleder, size yönelir. Ve kull le kavlen ma'rufa ve konuştuğumuz zaman ma'ruf. Güzel söz söyleyin. Ve qarn fi buyûti kün fî Evlerinizde karar kılın, evlerinizde oturun. وَلَا تَبَرُّجُنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَةِ الْعُولَى Cahiliye dönemindeki gibi açıklık, saçıklığı da yapmayın. allah Teala Peygamber'in hanımları, insanların arasında kalpleri en temiz olanlar Peygamber'in hanımları ve insanların arasında kalpleri en temiz olanlar ashabı. Bunlar arasındaki bakın diyaloğu tesis ederken, diyaloğu zikrederken, Allah-u Teala kurarken bu kaideler üzerinden kuruyor. Bu kaideleri zikrederek diyor ki Konuşurken ne yapmayın? Yumuşatarak, cilveli bir şekilde edalı edalı konuşmayın. Ama maalesef öyle bir çağda, öyle bir dönemde yaşıyoruz ki bu gibi şeyler kadınlara söylendiği zaman ya sen işte yani biraz daha dikkatli ol. kılık kıyafetine dikkat et. Evinin hanımı olmaya çalış. Dediğin zaman, o kardeşim böyle bir şey olur mu? Hangi çağda yaşıyorsunuz? Kadınları eve hapsettiğiniz gibi, Türkiye gibi bizim ülkelerimiz, yani Avrupa'ya göre yeni gelişmekte olan ülkeler. Yani yeni bozulmakta olan ülkeler aslında. Bu adı. Geçen bir yazı okudum. Bir sosyolog yazmış. Diyor ki Türkiye'de Avrupa Birliği, şu andaki Avrupa Birliği şartları, koşulları var biliyorsunuz. Kadını ne yapmak istiyor? Daha çok hayatın içinde görmek istiyor. Bunun için sürekli raporlar sunuyor Türkiye'ye ve sürekli e, reformlar istiyor. Sürekli kadının istatistikleri tutuyor. Ne kadar milletvekili var, ne kadar çalışan kadın var, ne kadar ve ne kadar ve ne kadar. Diyor ki sosyolog diyor Avrupa diyor ülkelerinin diyor, kendi şeylerini inceledim, baktım. İşte Fransa'ya örnek veriyor, İtalya'yı örnek veriyor, Almanya'yı örnek veriyor. Bu ülkelerde diyor Sokağa çıkan kadını, iş hayatına atılan kadını tekrardan eve nasıl döndürürüz diye çalışmalar yapılıyor. Ve teşvikler sunuluyor. Niye? Çünkü diyor, şu anda Avrupa nüfus sıkıntısı çekmeye başladı. Çalışan kadın, kariyer isteyen kadın ne yapmıyor? Çocuk sahibi olmuyor. Ve Avrupa şu an diyor ki diyor, kariyeri bırakın, kariyeri bir kenara bırakın, evinizde gelin çocuk çocuğunuzu yetiştirin ve size kariyer yaptığınız zaman alacağınız parayı maaşı çocuklarınıza bakmanızdan dolayı size verelim. Diyor ki bu nasıl bir çelişki? Yani sen niye Türkiye'den, niye Arap ülkelerinden bunu isterken kadınların illa hayatta bir rol almasını isterken kendi ülkende farklı bir politika izliyorsun ayrı raporlar hazırlayıp Devletten uygulamasını istiyorsun. Elbette ki kendi içinde bulundukları, düşmüş oldukları bataklığa Müslüman halkları da ne yapmak? Düşürmeye çalışmak. Yani son 10 baktığınız zaman Türkiye'de evlenme, boşanma oranlarının ne kadar arttığını, aile içi şiddet olaylarının ne kadar arttığını görüyorsunuz. Niye? Çünkü dengeler bozulunca, dengeler oynayınca yerinden, Böyle problemler, böyle hastalıklar ortaya çıkıyor. Zannediliyor ki, İslam kadına zulmeden, evde öcü gibi hapseden, kapıyı üstüne kitleyen, kadına hiçbir hak tanımayan bir din. Halbuki öyle değil. Evet, belki bazı Müslümanların, bazı dindar kimselerin yapmış olduğu yanlış uygulamalar bu kanıya vardırmış olabilir ama bu dinin suçu değil. Bu, onu yanlış anlayan, onu yanlış uygulayan kişinin suçu. İslam diyor ki bak peygamber hanım evde oturun. Asıl olan kadının evde oturması. Yeri orası. Konuştuğun zaman yumuşak edalı konuşma. İsallat i̇şte Allah Teala diyor ki "Ve kanfi buyutikunna ve la tebarrucu tebarruc el cahiliyet el ula ve aqimnas salah namazlarınızı ikamet edin kılın. Ve atinuz zekah." Kadının peygamber döneminde toplumda yeri var namaza gitmek istediği zaman diyor kadını engellemeyin camiye gitmek istediği zaman. Değil mi? Aleyhisselatü Vesselam. Zekat verin. Yani toplumda bir yeri bir değeri, ekonomide, fakire yardımda yeri var yani. وَاتِعَنَ ve وَرَسُولَهُ Allah'a ve Rasulüne itaat edin. اِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ işte allah Teala sizlerden ey Ehl-i Beyt pisliği ne yapıyor? Arındırıyor. Sizi paklıyor. Size bunları tavsiye ederek yani bir insan gerçekten iffetli, gerçekten izzetli, gerçekten takvalı olmak istiyorsa allah Teala'nın peygamberin hanımlarına yaptığı tavsiyeye baksın. Yaptığı nasihete baksın. Yine İmam Nevi Rahimahullah burada bizlere Hac suresindeki 32. ayet zikrediyor. Diyor ki Allah-u Allah Kim Allah'ın şairini dininin şiarlarını, nişanelerini, delirgin olarak yaşanan dini kuralları, tazim eder, onlara saygı duyar, onları tatbik eder, yaşarsa fe inna min kulub. İşte bu kalbinin takvalı olduğunun göstergesidir. Yani allah Teala diyor ki, ben iyi insanım, kalbim temiz, e, ama namaz yok, oruç yok, zekat yok, e ben insanlar hakkında kötü düşünmüyorum diyerek kendinizi kandırmayın diyor. Sen eğer allah Teala'nın dininin emirlerini yerine getirirsen o zaman kalbin temiz. Min takval kulub. Çünkü yani kalbin temizliği, kirliliği göreceli bir şey. Kişiden kişiye değişir. allah Teala'nın istediği kat temizliği, dininin ne yapılması? Yaşanılması, tazim edilmesi. İşte bunlardan bir tanesi de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ehli Beytini, bu dindeki yerini bilmek. Ne İran'daki şiiler gibi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sadece damadı olan Ali Radıyallahu An ve onun çocukları olan Hasan Hüseyin'i sevmek, diğerlerine sövmek onların yaptıkları gibi ne de Sağda solda ben seyyidim, ben peygamberin soyundan geliyorum diyerek insanları kandıran, insanların kendilerine ibadet etmelerini isteyen, başınız sıkıştığı zaman bizden yardım isteyin diyen, insanlara peygamberin akrabasıdır, torunudur diye iman edip inanıp haddi aşarak onlara saygı duymak. Bunun ikisinin ortasında. Yani bizler onları seveceğiz. Onların bu dini olan hizmetlerini bileceğiz. Müslüman olmanın Peygamberül Aleyhisselam'ın. Onlar hakkında Radıyallahu Anhum. Allah onlardan razı olsun diye dua edeceğiz. Bugün İran'a gittiğiniz zaman Ayşe ismi yasak, Ömer ismi yasak, Ebu Bekir ismi yasak. Niye yasak? Yola ki Ayşe Radyallahu Anha kötü bir kadındır. Peygamberin ardından Peygamberin bilmediği neler yaptı? Kötülükler yaptı diyorlar. Halbuki aslında böyle söyleyerek peygambere dil uzattıklarının farkında değiller. Allah-u Teala diyor Kur'an-ı Kerim'de El-Habitâtu Lil-Habitîne lil Pis kadınlar pis erkeklere pis erkekler de pis kadınlara diyor. Yani bir kadında pislik varsa bil ki o erkekteki pisliktendir. Haşa. Ayşe radıyallahu anhaya uzatılan dil nereye kadar gider? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kadar gider. O sebeple İlmehiz diyor ki Ayşe radıyallahu anhaya kötü kadın diyen diyor kafirdir. Ve hatta radişe olan görüşe göre diyor ki Ayşe radıyallahu anh çünkü Kur'an-ı Kerim'de ne yapılmış? Temizlenmiş bir kadın. Allah-u Teala'nın 7 kat üzerinden hükmedip ayet indirdiği hakkında temizlediği bir hanım. İftiralardan. Diğer peygamberin hanımlarına da bu şekilde itham etmek diyor küfürdür. Küfürdür. Raci olan görüş bulur Evet konuyla alakalı İmam-ı Nevi burada bizlere Yezid ibn Hayyan rivayetini nakletmiş. Diyor ki Yezid ibn Hayyan قال intalaktu ana ve Husayn i̇bn Sabra, Sabra ve Amr İbn-i Muslim ila Zeyd İbni Arkam radıyallahu anh. Ve bizler ben Husayn عمر زيد بن أرخمان يننا جدتك فلما جلسنا إليه يننا أتردو مزدى قال له حسين حسين لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا أي زيد سن شوق Büyük hayırlara şahit olmuş, güzelliklere şahit olmuş bir adamsın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gördün. Bu şerefe erdin. Onun hadislerini, onun sözlerini kulaklarında işittin. Yani bu yeryüzüne gelmiş insanlar içinde en büyük şereftir. Allah Resulü Aleyhisselamı vesselam'ı görmek, onun hadisini duymak. وَغَزَوْتَ مَعَهُ Onunla savaşlarla çıktın. Ve onun arkasında namaz kıldın. Diyorlar ya sahabe, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam vefat ettiğinde, anladık ki başımıza gelen en büyük bela, en büyük musibet onun vefat etmesidir. Niye? Çünkü diyor, artık yeryüzünün gökyüzüyle olan neyi kesildi? İrtibatı. Vahiy iniyordu. Hadis يَا زَيْدُ مَا سَمِعْتَ مِنْ sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki bize Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan duyduğun şeyleri anlat. Yani din bu şekilde algılanmalı, bu şekilde öğrenilmeli. Onlar diyor, sen maşallah mübareksin gel sana bir sürünelim. Ayaklarını öpelim. Bize şöyle bir bir tane kopartı birbirimize koyalım. Şöyle bize bir suya üfle, bir muska yaz. Yok diyorlar ki ne? <gülüyor> bize Resulullah'tan duyduğun bir şeyi anlat. Duyalım. Çünkü hüccet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Değil mi? Ondan anlat bize dinimizi nasıl yaşayacağız? Dinimizi nasıl öğreneceğiz? Şimdi insanlarla konuşuyorsun. Ya diyor benimle diyor, "Ömlekette dedem Seyyid'di falan da biz mübarek soyundan geliyoruz yani." Biz kimin torunuyuz? Var bizim mayamızda da var. Allah'ın dininde hiçbir ezan okunuyor, namaz kılmıyor ezan. <gülüyor> diyor ki sahabede, "Ya bin E diyor, "Kardeşimin oğulları." Vallahi sinni ahdi, sallallahu aleyhi ولا, Diyor ki ay delikanlılar, ay evlatlar. Yaşım diyor ilerledi. Ne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le olduğum günlerin, beraber olduğum günlerin üzerinden uzun bir zaman geçti. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duyduğum bazı şeyleri unuttum. Onun için size neyi anlatırsam onu alın. Onun dışında bir şey sormayın diyor. Bakın dine ne var? Bağlılık. Bildiğimi anlatırım, bilmediğimde susarım. Sımmâ kâle kâme Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yevmen fînâ hatîben. Sonra anlatıyor bir hadiseyi, bir olayı. Aleyhisselatü vesselâm bimâin yud'a hummen beynemekke vel medîne mekke ve medine arasında bir yer var. Nebi Aleyhissalatu vesselam bu bölgede insanlara hutbe irad ediyor, hutbe veriyor. Diyor ki bu sahabe Allah hamdetti önce. Ve esna aleyhi sonra sena etti. Allahu Teala'yı övdü. Ve vaaz ve zekra. Vaaz ve bulundu, öğütlerde bulundu. ثُمَّ Sonra dedi ki, أَلَا <gülüyor> اَيُّهَا şöyle dedi Aleyhisselatü Vesselam, Ey insanlar, dikkat edin. Sizlere önemli bir şeyler söyleyeceğim diyor Aleyhisselatü Vesselam. فَاِنَّمَا <gülüyor> Ben de diyor bir beşerim. Aleyhisselatü Vesselam diyor ben bir beşerim. Ne demek beşerim? Ben insanım. Eti, kemiği olan. Saçları ağıran, sakalı ağıran, hastalanan, sevinen, üzülen, göğüzyaşı dökenin. Allah'ın elçisi kim o? Ölüm meleği. Diyor, onun gelmesi yakındır. Geldiği zaman ona icabet edeceğim. Ölüm meleği gelecek, ben de ruhu teslim edeceğim. Beşer. Ve ana tarikun fi iki tane ağır, iki tane nefis, iki tane değerli şey bırakıyorum. Öve luhuma kitabullah. İlk bıraktığım şey Allah'ın kitabı. Çünkü kıyamete kadar sizlerin ihtiyaç duyacağınız sıkıntılarını da çözüm olacak Allah'ın kitabı. Fi halhuda ve nur. O kitapta hidayet ve ne var, nur. Yolunuzu bulacağınız, hidayetiniz var, nur var. Yani mezarlıklarda okunmak için değil, ölen bir kimsenin arkasında evde 40'ından sonra 50'sinden sonra 60'sından sonra okunmak için değil. Siz hayatta olan insanların dertlerine çare bulmak için, yollarını aydınlatmak için okuması gereken kitap. Allah Teala ne diyor? Bu ayette ne buyuruyor? Ben şöyle bir bir şey yapmak istiyorum. Burada Allah'ın benden istediği, yapmam gereken tavır ne? Allah'ın kitabı bunun için indi. Yani indi sebeplerden bir tanesi de bu. Ama Falanca Hoca'ya gidelim de dedemizin, babamızın ardından şöyle bir hatim okusun ve üflesin, göndersin. Mezarlığa gidelim de orada bir Yasin okuyalım. Değil planın indiriliş gayesi Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın bize bıraktığı kitabın bıraktığı kitabın gayesi, hedefi bu değil. Sizin için bir hidayet ve nur var. Fahuzû bi kitâbillâh ve istemsikû Allah'ın kitabını alın ve onu tutunun diyor. Ona tutunun. Fehassa ala kitâbillâh ve raghab diyor Aleyhissalatu vesselam. Allah Teala'nın Kitabına Kur'an-ı Kerim hakkında çok teşvik teşvikar konuştu. Çok teşvik etti. Makal sonra dedi ki Ehl-i Beyti. Size kimi bırakıyorum? Ehl-i ehl Beyti mi ehl bırakıyorum? Uzekkerukum Allah'a fi Ehl-i konusunda sizlere ne yapıyorum? Sizlere Allah'ı hatırlatıyorum. Uzekkerukum Allah'a fi Ehl-i Beyti. Fekale lehu Hüseyin ve men Ehl-i Beyti Ya Zeyd. Soruyor Hüseyin. Diyor ki, peki onun ehli beyti kimdir? Zeyd'e. Zeyd diyor ki, eleyse nisa'uhu min ehli beytihi. Hüseyin soruyor. Hanımları onun ehlibeytinden beytinden midir? Diyor ki, nisa'uhu min ehli beytihi. Evet, hanımları onun ehlibeytinden beytinden. Velakin ehli min hen hurime sadaqata ba'dahu. Evet. Evet. Diyor ki onun ehlibeyti aynı zamanda ondan sonra peygamberden sonra sadakayı, zekatı almayan insanlardır. Onlara zekat, zekat sadaka aram. Çünkü bir hadis-i ve selam diyor ki bu diyor insanların diyor evsahunnas pislidir. Yani zekat, sadaka insanlığın kazandığının pislidir. Ve innahala tahillu li ali Muhammed. Muhammed'in ailesine ne olmaz bunlar? Helal olmaz. Çünkü şerefli bir soy. Çünkü şerefli bir Aile. Söyler ve menhum kimdir onlar? Diyor ki, hum Alu Ali, Alu Ali, Ali'nin ailesi. Alu akil. Alu cafer. Caferin, Aqil'in, ve Alu Abbas, peygamber amcası, Abbas'ın ailesi. Söyler. Söyler. Söyler. Söyler. Söyler. Onların hepsi Sadakadan mahrum olmuş, sadakanın verilmeyeceği, sadakanın haram olduğu kimsedir Kâle Kulluha ula'a hurme sadaka Kâle na'am. Diyor ki hepsi ne? Sadaka haram mıdır? Diyor, evet. Diyor bir hadis. i̇bn Ömer an Ebi Bekir Sıddık mevkufen aleyhi ennehu kal Urqubu Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem fi ehli beyti. Diyor ki Ebu Bekir radıyallahu anh, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ehli beytine saygı duyundu. İhtiram edin. Bu hadisi Bukhari yapmış, rivayet etmiş. Evet. Bu bahiste kalmış olalım. Önümüzdeki hafta yeni bahisten, yeni baptan başlarız. Subhanakallahumna bihamdik. Eşhedü en la illa ent.